925. konu, Hazreti Peygamber'in yatağı, Ayşe validemize Hazreti Peygamber'in yatağı soruldu, o şöyle cevap verdi, deriden olup içi de hurma lifleriyle doldurulmuştu, Aişe validemiz şöyle anlatıyor, evimize gelip giden ensardan bir kadın HZ, peygamberin katlanmış abadan ibaret yatağını gördüğünde bir gün evinden içi yün dolu bir yatak getirdi, Hz. Peygamber hücreme geldiklerinde ''Ey Aişe, bu nedir?'' diye sordular. ''Ey Allah'ın Resulü, Ensardan falan hanım geldi ve senin yatağını gördü, gidip evinden bunu getirdi.'' dedim. ''O zaman Hazreti Peygamber, bu yatağı geri ver.'' buyurdular. Sonra bu yatağı göndermediğimi gördüklerinde bunu iki kere daha tekrarladılar ve nihayet, Ey Ayşe, bu yatağı geri ver, Allah'a yemin ederim ki, eğer ben istemiş olsaydım Allah Teala dağları altın ve gümüş yapıp benimle beraber yürütürdü, buyurdular, bu sözler üzerine onu geri gönderdim.